Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Onun Anısına Arkadaş toplantısında tanışmıştım onunla. Ne kadar hoştu. Güzelliğine, kibarlığına, zarafetine konuşmasına hayran kalmıştım. Birbirimize kanımız ısınmıştı. Nasıl olduysa derin bir sohbet içinde bulduk kendimizi. Duygularımız, düşüncelerimiz ne kadar aynıydı. Ne çok anlatacak şeyimiz varmış meğer. Sanki o günü, o anı, tanışmayı bekliyormuşuz, her şeyi o zaman dilimine bırakmışız gibi. İkimiz de şaşırıp kaldık bu yakınlaşmaya. İşte arkadaşlığımız, dostluğumuz böyle başladı. Eşlerimizin iş tempoları yoğun olduğu için sık sık bir araya gelip kah gülüp eğleniyor, kah dertleşiyorduk. Her konuda konuşma fırsatı buluyor, sanki birbirimizin düşüncelerini okuyorduk. Su gibi akan zaman kendi ağlarını örerek dolu dizgin geçiyordu. Günün birinde canım arkadaşım büyük bir sevinçle, ''Gidiyoruz.'' şaşırarak ''Nereye?'' dedim. ''İngiltere'ye.'' ''Ciddi misin?'' ''Evet.'' dedi. Eşinin işi nedeniyle beş yıl kalacaklardı, belki de daha fazla. Çok mutluydu, onun adına sevinmiştim. En iyi anlaştığım arkadaşım gidiyordu. Kendi adıma da üzülmüştüm hani. Benimki biraz da bencillikti. Gidiş hazırlığına başlamıştı. Gitmeden önce sık sık görüşüp geziyorduk. Paylaşımlarımızın keyfini çıkarıp eğleniyorduk. Aradan bir süre geçti, ondan haber alamaz olmuştum. Odada pencere arkasına sığınmış gibi oturup dalgın dalgın dışarıyı seyrediyordum. Kara bulutlarla dolu, kasvetli bir akşamdı. Birden telefonun sesiyle irkildim. Yerimden fırladım. Sevgili arkadaşım geliyorum dedi. Eyvah aç kaldın, evde hiç yemek yok. Boş ver, gelirken bir şeyler alırım. Eli hiç boş gelmezdi. Güzel bir sofra hazırladık ama hiçbir şey yemedi. Endişelenmiştim. Ne oldu Funda, sende değişik bir durum görüyorum. Ağzına bir lokma bile koymadın. Eliyle midesine basarak ağrıyor dedi. Ben de espriyle, doktora görünsene dedim. Neredeyse bütün sülalesi doktordu. Benimki de laf mıydı? Kuzenime göstereceğim dedi. Evet, gitti gidiş o gidiş, ne ses ne seda. Hem onu merak ediyor hem de aramayışını bir takım mazeretlerle haklı çıkarmaya çalışıyordum. Hazırlıklarıyla uğraşıyor, pasaport vesaire işlemleri nedeniyle arayamıyor diyordum demesine ama onu vefasızlıkla suçluyor, sağlığını da merak ediyordum. Üstelik eskisi gibi telefonlarıma da cevap vermiyordu. İyice endişelenmeye başlamıştım. Elimde telefon, aklıma geldikçe arıyordum. Ve nihayet onu yakaladım. Kucak dolusu sistemlerimi sıralamaya başlamıştım ki kısık ve cansız sesi beni kendime getirdi. Ben dedi İngiltere'ye gitmedim buradaydım. Bir süredir hastanede yatıyordum. Karnım su topladı. Ne dedim. Çığlık atmamak için elimi ağzıma kapattım. Dizlerim bağı çözüldü. Bulunduğum yere çöktüm. Canım kardeşim, canım arkadaşıma ne oldu, sağlığın nasıl derken anlatmaya başladı. Sırtımda et beni vardı. Kuzenimin önerisiyle onu aldırdım. Yatış o yatış. Bu sinsi hastalığın canavar gibi tüm bedenimi sarmış olduğu benimin alınmasıyla anlaşıldı. Üstelik karnım da şişti. Bir türlü hastaneden çıkamadım. İngiltere'ye tedavi için şimdi gidiyorum. Beynimden vurulmuşa dönmüş aptallaşmıştım. Bekle geliyorum dememe fırsat kalmadan Ambulans geldi. Havaalanına götürecek beni. Elveda dedi. Gitti gidiş o gidiş. Bir daha göremedim o hayran olduğum ve çok sevdiğim arkadaşımı. İngiltere'deyken bir kere zar zor telefonla konuştum. Henüz yirmi Gitti gidiş o gidiş. Şimdi bana verilen zaman diliminde onu hep kalbimde taşıyor, özlemle anıyorum. İnsan sevdiklerini öldüremiyor. Onları kalbinde sevgileriyle, anılarıyla yaşatarak yaşamayı öğreniyor.